Merhaba. İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması, 3. Köprü, 3. Limanı ve Kanal İstanbul gibi mega projeleri durdurmak üzere İstanbul'a nefes oslagını ile başlattığı kampanyayı duyurmak için Beyoğlu Sineması'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sırasında sosyal medya platformu Periskop ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana binasına canlı bağlantı yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında belediye binasının çatısından Katil mega projeleri durdur yazılı dev pankart sallandırıldı. İstanbul kent savunması ve kuzey ormanları savunmasının ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında İstanbul'un kuzey ormanları için hiçbir şeyin geç olmadığı mesajı verildi. Basın açıklamasında Doğa sizden büyüktür, engindir. Kendini iyileştirir. Göğsüne kazık sapladığınız kuzey ormanları kendini onarır. Yaban domuzları yeniden yuvalarına kapanır. Sizler tarihin en karanlık kayıtlarında yerinizi alırken İstanbul köylüsü köyüne döner, 3 asırlık meşe ağaçlarının altında çocuğunu büyütür ifadelerine yer verildi. Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Ünal Akkemik de doğanın kendini yenileyebildiğini vurgulayarak, tekrar ağaçlandırma yapılarak kaybedilen alanlar kazanılabilir. Yan kısımlardan toprak taşınarak ve o bölgenin doğal ağaçları dikilerek 30-40 yıllık bir süreçle eski görünümüne kavuşturulabilir. Doğa kendini yeniler, geri dönüş hala mümkün diye konuştu. Programa Karadeniz'den bir haber ile devam ediyoruz. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden geçen ve Alaplı çayında İsrail sazanı olarak bilinen Karasius gibeliyo balıklarının çoğalması ve diğer balık türlerini yok etmesi balıkçıları endişelendiriyor. Alaplı ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürü Rafet Yılmaz yaptığı açıklamada halk arasında İsrail sazanı olarak bilinen balık türünün yerli balıkları yok ettiğini söyledi. Zonguldak Su Ürünleri Müdürlüğü'ne inceletmek için bu balık türünden göndereceklerini belirten Yılmaz, Alaplı çayına bu balık türünün ne zaman bırakıldığını bilmiyoruz ama hızla çoğalıyor. Yerli sazanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya diye konuştu. Yılmaz, İsrail sazanının satılmasının yasak olduğunu belirtti. Olta balıkçısı Serkan Yılmaz ise, İsrail sazanı bolluğu yaşandığını, bu nedenle yerli balıkların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu balığa istilacı denildiğini ifade eden Yılmaz, çayda İsrail sazanı olduğunu duyunca arkadaşlarla birlikte avlamaya çalışıyoruz. Burada İsrail sazanı bolluğu yaşanıyor, günde 40-50 sazan yakalıyoruz. Yakaladıklarımızı isteyenlere veriyoruz fakat çayımızda istilacı İsrail sazanı istemiyoruz ifadelerine yer verdi. Hollanda mahkemesi kazlar için hayati bir karar aldı. Hollanda'da çevre örgütlerinin tepkisini çeken yaban kazları için kurulan gazodaları mahkeme tarafından yasaklandı. Hollanda'da yaban kazlarının sayısı hızla artıyor. Tarım alanlarına zarar verdiği belirtilen yaban kazları, Hollanda'daki hava trafiğini de olumsuz etkiliyor. Hollanda, yaban kazlarının sayısını azaltmak amacıyla önümüzdeki yıllarda yüz binlerce hayvanın öldürülmesini kararlaştırdı. Duke Fauna adlı şirket kazları öldürmek için gazodaları kurdu. Bu nedenle nazi suçlamalarına hedef olan şirket sahibi Ariye Dan Hertog, kazların acı çekmeden öldüğünü savunuyor. Dan Hertog, tarım alanları ve uçakların güvenliği için kazların öldürülmesi gerektiğini belirtiyor ve bu nedenle en etkili yöntem gaz odası zevkli değil ama gerekli diyor. Kaz nüfusunun artışından en fazla şikayetçi olan eyaletlerden biri olan Gelderland'de de önümüzdeki 4 yıl içinde 140 bin hayvanın itilaf edilmesi kararlaştırıldı. Bu eyaletteki Gelderland Yaban Hayatı birimi kazların boynunu kırarak öldüren bir şirketle anlaştı. Yaban kazlarının öldürülme biçimine karşı çıkan hayvan hakları örgütleri de konuyu mahkemeye taşıdı. Arnhem mahkemesi, kaz sayısının fazlalığı ve tarıma verdikleri zararın bir sorun olduğunu ama hayvanların öldürülme biçimlerinin yanlış olduğunu vurguladı. Mahkeme, yaban kazlarının gaz odalarında ve boyun kırma makinelerinde öldürülmesini yasakladı. Mahkemenin kararına göre hayvanların avlanması ve özel araçlar kullanarak yok edilmesi de mümkün olmayacak. Hollanda, yaban kazlarının göç yolu üzerinde bulunuyor ve Hollanda'nın su baskını tehlikesine karşı boş bıraktığı çayırlık alanlar, yaban kazları ve diğer kuş türleri için önemli bir barınak. Parlamentoda temsil edilen hayvan Partisi, yaban kazlarının öldürülmesi yerine barınma alanlarının değiştirilerek üremelerinin önlenmesini istiyor. Geliyoruz günün son haberine. Sürdürülebilir Yaşam TV'de yaratıcı bir animasyon daha yayında, Ağız Devrimi. 6 dakikalık bu kısa animasyon, insan ağızlarından oluşan karakterlerin başlattığı bir devrimi anlatıyor. Filmde yer alan ağız karakterler, hiç düşünmeden zararlı yiyecekler tüketen insanlara dur demek için isyan bayrağını çekiyor ve bir sindirim bildirisi yayınlıyor. Trans yağlara, GDO'lara, tarım ilaçlarına, yapay renklendirici ve tatlandırıcılara hayır diyen bu 4 maddelik sindirim bildirisi, kendi sağlığını ve gezegeni düşünen herkese yol gösterecek nitelikte. Daha fazla çöp gıdaya hayır diyen ve gerçek yiyecek isteyen ağızların devrim macerasını aktaran, gıda tercihlerimizin etkilerini ve bu konuda neler yapabileceğimizi kısa sürede eğlenceli bir şekilde anlatan bu filmi Sürdürülebilir Yaşam TV slash film slash ağız devrimi linkinden izleyebilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.